Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz Ramazan-ı Şerif'in özelliği. Oruç ayrı, Ramazan ayrı tabi ayrı. Bir kimse Ramazan'da hasta olsa, oruç tamsa bile yine Ramazan'ın özelliğinden faydalanabiliyor. Ramazan'ın en büyük özelliği kuran Kerim Ramazan nazil oldu. Bir kap içindeki malzemeye göre değeri artar bir kabın. Mesela bir santan bir kap. içinde hurda var. O kabın değeri tabi olmaz. Ama içinde mücevherat var. O kabın değerini de artar, artar. Hatta mektup bile bir zarf aslında kabı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 Mürü Aleyhisselam adetleri sumucu mucu etihi Su mu Ayı görerek oruca başlayın Ayı görerek oruca başlayın Ayı görerek Bu adı i şerife göre Bütün Müslümanların Ayı gözetlemesi gerekiyor Bütün Müslümanların Şaban ayının 29. gelesinde Yeni aya Hilal denir iki üç güne kadar incecik olur hilaldir bu hilal yeni ay battan görünür batıdan görünür eski ay ise o da ince olur o doğu ufkundan görünür yani doğudan biter bir kimse sabırmazdan sonra doğuda hilali görürse o eski hilaldir orayla. yeni hilal batıdan görünür Güneşin battığı yerden görünür. Bütün yani battan sonra meydana çıkar. Fakat çok ince olduğu için de biraz zor görünür. Herkes bunu göremez. Ne gidiyor ki bunun için iki şahit gerekiyor işte böyle. Demek ki hilari mutta gözüm lazım hilari böyle. Araşma gerekiyor. Yani göremezsek bile bunu gözüme gerekiyor. Medine-i mek ya mükerremde? Şaba'nın son günlerinde herkes göğe bakar, batıya bakar. Herkes bakar böyle, herkes bakar böyle. Bu da nedir? Vaciptir, ibadettir bu da böyle. İbadettir böyle. böyle. Yani ibadetlerin, böyle bilinmeyen yönüne ibadetlerin var böyle. Bakın bir ayı gözetemek, o da ibadettir böyle şey. Işte. Bir farzın başınç olduğu işin, o da ibadettir. Ramazan gelirken ne geliyor gerekiyor tabi? E, Söylmek gerekiyor muhteremler. Hafta içerisinde en değerli gün Cuma günü. Bir de ayların tabi değerlisi var. 11 ayın sultanıdır. nedir? Ramazan Ramazan-ı Ramazan-ı Şerif. Yani gerçekten Ramazan kıymetini, değerini tam anlayamayın Ramazan böyle Çok değerli ay Ramazan ayı. Bu ay sonunda ben ferra bihu'l Ramazane. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, abi sevmiş. Bir kimse Ramazana girdi sevinse onlar. Allah kimsenin bedenini cehenneme haram kıl bakınız. Haram Allah'a olanlar. Bir Ramazana girip sevinse bir insan. E genelde tabi üzülen de var şimdi mesela. Öylesi de var tabi. O tuttuğu halde eyvah hele yazın günlerde, uzun günlerde tabi daha zor oluyor. Zor ama mesela bir komutan bir savaşı kazandı. Nasıl savaşı kazandı? Küçük bir CHP savaşı kazandı. Normaldir bu. Yani kazanması gerekir. Ama bir komutan düşmanın çok kuvvet düşman karşı savaşı kazanırsa o zaman kahraman olur muhtemelen. Yani oruçta Ramazan'da tabii sahabı daha fazla oluyor böyle yani. şey. Bir de vakit olarak da oruç durmanın zaman da uzuyor. Kışın mesela 16-14 saat oruç, 16-18 saat çıkıyor Ramazan'da. Saat farkı uzuyor. oraya göre sahabı da devam ediyor ama. Yani bir kimse oruçluyorken bir kimse hemen daha sahur vaktinde orucun sahabı yazılmaya başlıyor böyle. Yani. İftara kadar Gitti, uzadı. Sihapta, uzuyor. Yani insan bir şey kaybetmiyor. Hep kazanıyor. Ramazan ayı biliyorsunuz, kameri aylara göre Ramazan ayı. Kameri aylara göre. Böyle onun ne oluyor? Her ay, on gün önce geliyor, otuz senede, kültür senede bir devir yapıyor. Yani senin her gün, her ayında gelmiş oluyor Ramazan işleri, girmiş oluyor böyle. Bir de Ramazan işleri milanı takvim olsaydı ne olurdu? Mesela Kuzey Kure'de yaz olur, yönde kış olur böyle, kısa gün olur böyle. Bir dengesizlik olur o böyle şey. Şimdi bize yazın geliyor, onlara kışa geliyor Güney Kure'ye, Avustralya'ya. Ondan yazar bize kışa gelir. Buna bir denge sağlanmış oluyor. Yeryüzünde de. Ramazan'da ne oluyor Ramazan'da? İdhacâ-ı Ramazânû. Ramazan'a geldiği zaman futyat evbâb cennet Cennetinin kapıları açılıyor. Yani Meryem buyrun kullarım diyor. Yani, buyurun kullarım açıyor kapıları. Ne anlama geliyor bu? Bir insan Ramazan'da ölse, Ramazan değeri bilmiş olsa yer onun cennetine yani bak. Rab açıyor kapılarını, ay kapılarını, kap açıyor. Yani buyrun cennet gelin diyor bana. Cehennetinin kapı açılınca da cehennetinin de bir yansıması var yani dünyaya. O da yansıyor ama dünyaya. Ramazan geldi mi genelde bir huzur olur muhtemelen böyle. Yani farklı olur Ramazan'da. Böyle. Oruç tutmemeye bundan yararlanır Ramazan'da. Bir farklılık olur Ramazan'da. Böyle. Daha insan bir rahat olur, bir huzur olur. İnsan tartışma falan girişemez. İnsan bir rahatlama olur insanda. Ne de bu Ramazanda özelliğin bir de budur cennetten bir yansıma var cennetin yansıması rahat geliyor, yansıma geliyor dünya hayvan hayattan cennete geliyor ve bu lükal evabınlar ve cennemin kapıları kilitleniyor Cehennemin de kapıları kilitleniyor yani böyle bir diyor buraya cennemde bir gazap Ramazanda. Tabii kilitince ne oluyor, cehennem yansıması var cehenneminde, o da bu etizi gidiyor cehenneminde. Böyle. İnsandaki böyle aşırı hırs, ihtiras, bunalımlar hafif oluyor. Böyle. Ve su şeyatin bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabi bağlanma tabi zincire böyle maddeye değil de etkisiz hale getiriyor şeytanlar, etkisiz hale getiriyor şeytanlar etkisi olmuş şeytanın rüyası. Hz. Aleyhisselam gemiye binerken tabi tufan olacak, hırsesi alacak. velan buyurdu. Yanı refaret tennürü. Tennür diye bir yer vardı. Hava annemiz ekmek pişirdiği tandır yanı vardı. Oradan su fışkıracak, su fışkıracak. Mesaj bu. Meryem buyurdu, tenlül fışkırdığı zaman her hayvandan bir eşit alır, bir eşit alır, gemiye bindir her hayvanda Deve, aslan, kaplan, ne varsa böyle hepsine indir, hep indiriyor diye Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam kapıda, hayvanlar giriyorlar. Nuh bir şeye baktı ki, kocaman develer, filler var ya, filler, aslanlar, kaplanlar, gergedanlar büyük vahşi hayvanlar ayılar, kurtlar, canavarlar tabi. Nuh Aleyhisselam'a baktı baktık onlara da kendi kendine işine geçti. Ya Rabbi ve Ben nasıl bunları başarırım gemide şimdi? Bunlar birbirine giriştirirse bunlar. Gemi batırır bunlar şimdi. Bir de onlar rızıklar lazım gemide. Ben onlara ne veririm? Nasıl duyururum ben onları? Nuh Aleyhisselam, geçti de böylece. Mevlam buyurdu. Tabi Allah malum. Ya Nuh, sen görevini yap. uy iş bana ait. Bin daha bunlar gemiye, hemen o tenur denen yerden su fışkırdı yerden böyle. Tazik de böyle. Bir lan böyle. Muazzam bir gürültü koptu. O tenur denen yerden, tandırdan sıcak su fışkırdı. Yüksektir ama çok yüksek çıkıyor böyle. Hemen göttün yağmurlu yağma, yağma başladı. Gemi tabi kalkıyor kalkıyor. Gemi yükseldi artık. Yola başladı bir ülkeyimi. Mevlam hayvanı hastalıklarıdı Mevlam. Humba deniği hastalığı bende. Ateş hastalık. Hayvanlara geldi. Filler, aslanlar, ayılar, kurtlar böyle ateş şahsız geldi. Harcız kaldılar, yatıyorlar, iş kesildi. Az yollar hareketsiz kaldılar bu dönemde. Şimdi Ramazan'da şeytanlar da bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor? Etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale getiriyor şeytanlar böyle. Onların gücü alınıyor. Şeytanlar alınıyor. Yani şeytan yine şeytan tabi. Demire bağlamıyor onlara Belediye şeytanları. Ama etkisiz hale getiriyor şeytanlar getiren Yani şeytan fazla etkili olamıyor. Gücü azalıyor şeytan böyle. Besteği fazla veremiyor insanlara. Ne kalıyor geriye? Nefis amare kalıyor ama. Nefis kalıyor Nefis yani nefis böyle şey. ne var nefiste? Şehvet var, öfke var, onur var, benlik var, kim var, düşmanlık ve kıskançlık var. Bu bir var böyle, nefiste böyle, nefis kalıyor. İşte açlık da ne yapıyor? O vahşe yapan açlık ustandırıyor gibi, bu aç kalmadan ne yapıyor? Bu da nefisini sakinleştiriyor, sakinleştiriyor. Yani insan Ramazan'da özgürleşiyor. Çiçekten bağlandı, etkisi gibi böyle. Nefis zayıflıyor, gücü azalıyor. İnsan Ramazan'da özgürleşiyor nefis insan dünyadan böyle. Ramazan'da Kimler? Tabi Ramazan'ı da hakkıyla yapabilenler muhtemelenler. Yani şarttır orta bunun da. Herkese yaralanamıyor ama. Bir de Ramazan'ı karşılamadığı bir şey yok muhteremde. Hadis-i Şerif'e uzun okumayın inşallah, okumayayım. Bisamiyyün ev yevmeyini, hadis geliyor. bir ev yevmeyini, Ramazan'ı bir gün kadar, iki gün kadar karşılamayayım. Yani Ramazan'ı karşılamadığı bir yok. Doğru karşılanırsa, orucunun baş sonu karışır. Bunun için mesela Ramazan sonu bayram, boşmak haram oluyor oruç bak ibadet arama olur mu? oluyor işte neden? orucunun sırrı belli olsun başı sonu amaç bu mu bir şey Allah koyduğu kanun kurar karışmasın öbür bir gün evvel başlar iki gün başlar üç gün başlar e, bayraman sonra ramadan devam edeyim der teklik yapayım der ama zamanı ramazanın başlarına karışık gider hiç iş evvel ne yapmayalım yapıyor ramazan karşılamakta yasak Bayramda uçmakta haram oluyor, yasak olamakta. Nasıl mesela farz namazına nafile karıştırılmıyor böyle. Söhret karıştırılmıyor böyle. Farzı başlıyor, selam veriliyor, ama çıkılıyor. Ondan sonra söhret başlıyor böyle. İbn-i Ayşem Hazretleri İzadehale Şehir Ramazan'a Ramazan ayı geldiği zaman Emre Allah'u Arş Allah Ceylesi'yle emrediyor Arşı yüktüren meleklere Arşı ala Arşı azam En büyük varlık o Arşı azam Öyle büyük ki Her şeyi kuşatıyor ama Ne kadar alem varsa madde alemini tabi gökler, yıldızlar, galaksiler böyle. Ki Ucu bilirmiyor bugün. Teknoloji bilinemiyor böyle. Yeni galaksileri keşfediliyor böyle. Işık hızıyla milyarlar hesafe konuyor. Bütün bu galaksiler, sidre-i müntiha, cehennetler, varsa böyle, yeri muhafız, hepsi arşi içinde. Arşi aralar. Bunu, Dört melek götürüyor bunu. Hameli arşiv götürüyor. Dört melek götürüyor. Kıyamette 8 olacak bunlar. Çıkacak sayılara böyle. Dört melek. Bir meleğin büyüklüğü ne kadar büyüklüğü? Kimleri Kaç dünya katı? Kaç göklerin katı? Melekler bunlar. Dört melek buna götürüyorlar bunları. Peki taşıyor mu? Ağır mı geliyor? Gerçek yok. Gerçekim yok orada. Orada gerçekim yok muhtemelen be? Ama muhafız yani onda böyle. Bir de bunların dışında hafi melekler var. Hafif mi ne arışı. Arşa buna tavuf eden melekler, duşu melekler arşa etrafında. Nasıl ki kabul duşu insanlar meytinin bir kısmı arşı tarif ediyorlar, arşı tarif ediyorlar etrafında. Ondan sayısı çok. Bunlar çok büyük melekler bunlarda. Bunların nedir bunların görevi Allah Teala'yı hamd tesbih etmekle ibadamız. Onlara oruç yok. Hatta eminlik melekler. Namaz yok onlara. Namaz yok onlara. Onlara stır allah Teala'ya hamd ile tesbih. Sübhane bir hamdi tarzında. Onların diliyle başka anlamda ama tesbihleri onlara. O melekler dünyayı bilmiyor melekler. O melekler cihanneti bilmiyor melekler böyle. Onlar bir Allah biliyor melekler Allah aşık melekler, Yardılıklı andan beri, kime kaç milyar yıl, o andan beri, işlemek bir ilahi aşk, Allah aşkı rejale yapıyor. O aşk ile Süleyhi bir hamdihi derken böyle, yer inliyor, Allah'a tesbih olunlar böyle. Ramazaya geldiği zaman Allah'a emrediyor, en yüreküstü an tesbihi yisafülü, Muhammed, ve yani, esavülümüttü Muhammed Aleyhisselam. Ramazan geldiğinde mesela bülentlara, ey milletlerim, Ramazan gelip bırakın kışın tesbiiğinizde, ümmetü Muhammed'e istiğfar edin, dua edin onlara, ümmetü Muhammed'e. istiğfar yani affı için ona dua edin onlara böyle bir Onlar yani bize, dua ediyorum o melekler böyle Hamile arş dünya bunlar, hamile arş melekleri en yani yüce melekler, kutsal melekler bunlar bir Allah bildiriyor bunu cevabı. Yazık okuyun inşallah Ebu Davut'tan. Bu yaşamadıkları, Likülüşe'in baben ibadeti es-savmü. Likülüşe'in bâben, her şeyin bir kapısı var. Her şeyin bir kapısı vardır. i̇badet es kapısı nedir? İbadetin kapısı da oruç. İbadetin kapısı oruç.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 yansıma oluyor bir ibadete doğru da böyle, böyle. namaza başlarlar böyle şey bir insan Ramazan'da teraviye gelirken inşallah bir şey alır namazdan, camiden bir şey alır inşallah, hoşuna gider bir feyiz alır, devam eder oluyor bu şekilde böyle mesela yani yüzde on her sene oradan kazansak evet artıyor bu sayı tabi şey. artıyor sayı bunun için Onlara yardımcı olun muhtemelen Ramazan'a muhtemelenler. Yani Ramazan teraviyye gelenlere, yeni namaza gelenlere onlara bir yardımcı olalım böyle. Onlara namaz daha kötü yeri verelim, onlara bile bir ilgi gösterelim onlara karşı, Onu yabancı bakmayalım. Onların hatasını da görmeyelim. Onların bazısına bakılmasını beklemezler. Namaz kılmamışlar. Eksi hata olabilir. Onlar kusur görmeyelim garneme böyle. Yüzüne vurmayın onların. Etek ki namaza alışsın. Alıştı mı? Satıyorum la inşallah tane tane. Mekke halkı her zamanında Mekke halkı tavaf etmezdi. Gitmez tavaf etmezdi. Mekke halkı tavaf etmezler. Etmez, hac zaman. hac zamanı geldi mi? Başlama zamanı gelmeye. Mekke halkı öyle şekildir. Bayram günü onu tavaf ederler. Bayram arife günü Yine bu araştırma sözü diyor. Saimi fi ibadatin. O kimse ibadet halinde. İbadette varsanız ibadet ediyor. Ve inkane laimen ala furaşih. O bir kimse yatağında yatıp uyurken de ibadette. İbadette. Namaz böyle değil. Namazın sen uyudu mu namazda? Namazdaki tavırını bozmazsa namazı bozulmuyor. Mesela otururken uyudu, düşmüştü namazı bozulmuyor mu deme Ama düştü mü namazı bozuyor böyle. Fakat e, bir insan abdesti iken mesela uyursa, bir yere dayansa yine abdesti bozuyor böyle. Şimdi ortada mesela, oturuyor ki mesela Ramazan'da oturuyor camde, evinde tabi olabilir, Ortada oturuyor bir yere dayanmıyor. Oturide uyudu. Abtesi bozulmazdı. İçin uyusun. Abti Eğer bire dayanıyorsa, tam dayanıyorsa uykuya daldı mı? abdesti gider Oruca gelince oruçlu kimse, bak oruçlu kimse yatanı uzansa da yine ibadalıdır, ibademi diye belli. Gün üzeri iş yapıyor mesela, değil mi? Talipsin gider o gider dükkana iş gider. Amel ne bu neyse görevini yapar. ibadet anlamı o Her nefesi bir tesbih anlamı öyle oruçta. Her nefesi tesbih. O yani, aferikam bir Allah diyor gibi zikir salûnetle oruçlanmalı. Yani oruç gerçekten büyük ibadet bana. Neden? nefisse büyük cihat olduğu için Bilhassa özellikle uzun yaz günlerden, daha güç tabii daha zor, daha zorunlu fakat sevabı bu zaman daha da fazla. Yalnız tabii şikayette olmaması gerekiyor. Oruçluyken şikayet olması gerekiyor mesela. Yani bir insan oruçluyken işte şikayet ederse, ah oh mussak mı mu şikayet ederse onun tabi sevabı eksilir, oruç bozulmaz. Oruç tutmak ama sevabı eksilir. Bir de orucun yalnız mideyle sırrlı kalması gerekiyor. Orası mideyle sırrlı kalmayacak. Yani ağzı kapalı, bir de bir şey gitmiyor. Bununla da oruç yeterli değil. Ne gerekiyor? gözle koruma gerekiyor. kulağa koruma gerekiyor. Eli koruma gerekiyor oruçlu kenarında. Gözü koruyacak, gözden haram girmeyecek oruç hatta. Kişi oruçlu, oruçlu ama karnında aşa ama gözü orada burada, çıplıklara bakıyor. Bu, gözü oruç tutmuyor bu normalde. Yani orucun, bütün bedenin tamamının tutması gerekiyor. Bütün bedenin tutması gerekiyor. Demek ki oruçtaki ne gerekiyor? Harama da bakmamak tabi her zaman bakmamaya gerekiyor oruçlu özellikle daha buna özen göstermek gerekiyor oruçluyken kulak tabi gıbe dinemez müzik, müzik muhtemelen yani günümüzde müzik artık insana günlük yaşamına girdi müzik yani dini ilahe bile müzik de oldu haram da ya Allah ismini alıyor Allah Allah diyor ama müzikte caz takımlarıyla Böyle ibadet mi o muhtemelen? Yani sapladık bunda Allah'a konusunda böyle. Hristiyanlığa bir özenle bu. Hristiyanlık da vardır. Hristiyanlık da kilise müziği vardır. Neden? O dini kayboldu gitti böyle. Ne yapacaklar? Halk sıkılıyor kilisede. Tam ne adı? Papazlar çıkarlar. Kilise müziği çıkarlar böyle. Dandun dandun dandun böyle. Şarkı edin böyle şey. Eğleneceği oldu din böyle şey. İşte, Ramazan'da Kula da korumak gerekiyor müzik. Evetmiş ilahi dinliyorum müzik müzik mühterem müzik müthiş fark etmez. Müziğin kendi yasak. Kelime değişmez böyle, fark etmez. Bir de muhteremler. tabi kalbi de korumak. Ramazan kalbi de koruma gerekiyor yani kul Mevla ile beraber olmalı kalp gönül olmalı kalp gönül böylece o zaman oruç tam oruçları böylece. Kişi bundan çok faydalanır böyle. Yani gönlü kalp de hep Mevla olmalı. Kişinin gezdiği yerde oturduğu yerde çalıştığı yerde hep Mevla beraber olmalı böyle. onu anmalı hatırlamalı Mevla'mıza böyle. Bu zamanlarında e, kelime tevhid La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kendisi kısa ama anahtar. İman anahtarı bu. İman anahtarı. Hazinenin buradan giriliyor. kısa. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu biraz tabi, bilinçli olması da gerekiyor. Şimdi la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 Nefi, ispat dönüyor buna. Önce önce defi zarar, sonra jel-menfaat dönüyor. Bak. Önce defi zarar. Mesela bir yangın var, ev yanıyor. Usa'yı çağırdı bir tane tahmin etsin. Olmaz. Önce yangın söndürülür, tam soğutulur. Olmazsa onların başta mı şey. Şimdi gönül pis. kalp pislik var. Şehvet doluğu, öfke doluğu, kin doluğu, kibir doluğu. Dersi Allah'tan başka sevgiler olur kalpte. Kalp kirlermiş kalp böyle. Ne gerekiyor? Temizliği gerekiyor işte. İşte la bunu yapmak La çekiyor bak La ilahe ay ilah yok bende. İllallah. Hayır Allah'a yaşa Bunu kalbime gerekiyor böyle. La ilahe illallah derken kalbime gerekiyor şey. İllallah kalbi aldan kalması gerekiyor artık. Ne öyle başka sevgi istemiyor Hadi İbrahim Aleyhisselam emretti. Yusuf e, ismail'i kurban diye. Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın bir de Mevlâ Rabbi vardı. Allah aşıktı İbrahim Aleyhisselam'a. Ateşin kenarına getirildi. Mancına konuldu. Ateş dağları, ateş yanıyor alevleniyor böyle. Atacaklar. Cebrail geldi. yardım edeyim istemiyorum. Allah bana yeter. Hospiyallah benimle ikiliydi. Ama sonra oradan Hicret etti. Hirsa gitti. Hayli kasaba yerleşti orada. Oğul İsmail Aleyhisselam oldu. Oldu ama onu çok sevdi şimdi. Herkes sever ama o peygamber ya. Peygamber velonist 20 Çok sevince buyurdu ki ya İbrahim en çok sevdiğin şeyi bana kurban et. En çok şey bana kurban et. Rüyada. Uyan uyandı Düşünün taşındı. Acaba en çok neyi seviyorum? Develeri vardı. Hepsini kesti kurban etti. İkinci akşamı yine Eylül buyurdu. İbrahim en çok sevdiğimi bana kurban et. Olmadı. Ne sevdiğimi inekleri vardı. Onlar etti. Altanı kesti. Olmadı olmadı. Eylül buyurdu. Üçüncü akşamında Ensi İsmail onu kıvran bak İsmail. Aldı yatıracak. Eline bağlayacak. Mışağı ile kesecek bunu. Kesecek. E bunu yapmaya kalkıştı mı? Kalkıştı tabii Allah emrinle kardeşim. Bu arada böyle bıçak boynuna sardı. Müne'ye götürdü. Müne'ye götürdü, yatırdı. Eline yana bağladı. İsmail de ki kölüydünüz daha evvel. Baba baba. Elini bağlama ve çöz bunlar ebe. Neden oğlum ağlıyorsun öyle mi ağlıyorsun gözün yaş Neden yavrum baba mektebana bakıyor şuna da inamayan bağlı da istemi istedi kuvvet oluyor demiştin ya bana. İnamayan çöz de görsün mektep melda fedayım ben, kurban melda çöz de artık gözünü kapadı şöyle buşa güzel biledi şey bitirdi buşa bütün kuvvetiyle ama hiç kılıcını kesmedi mutlaka. Bir daha çekti gene çekmedi taşa vurdu kayaya başı gibi böldü mesele. Ya Müşak, neyi kesmiyorsun? Koşak konuştu. Konuşur mu? Konuşur atamlar. Onlar Allah diyorlar, dönüyor Elronom tarafından. Her şey Allah diyor aslında. Bir duymuyor böyle. Konuştu. Ya İbrahim, sen keş diyorsun. Allah kesmedi Kimi dinleyeyim? O anda cebrail koç getiriyor. Birinci semada tebrik ediyor. Allah Allahu ekber tertemuhteremler. Buyur de İbrahim, ben sana onu kestemedim. Muhabbetini kes. Muhabbetini kesin yetti bana bu. Bunun için Hazreti Cemaatimiz işte budur tevhid. Budur. La ilahe illallah kalpten her şey çıkıp atmak, pişirip atmak böyle şey. Işte. İllallah, ilahe kal doldurmak böyle şey. Işte. Bir de Ramazan tamı türemler Hadis bu konu konu Ramazan'da hakkında bahsedeceğim. Bu peygamber zamanında olan bir olaydır. Yere gibi ölü fikri mi Ramazan'a tersi Her Ramazan'da Cebrail selam peygamber geldi geçerdi Cebrail. Selam gelirdi. O Ramazan'a kadar ne kadar ayet sure gelmişse onları bir kontrol ederlerdi böyle ders yaparlardı. Cebrail Peygamber'dir. Peygamber okuyor, diyor dinliyor. Ve anlamını böyle, içeriğini aramda ders yapıyorlar böyle şeye. Peygamberimizin bilmediğini Cebrah'ın Selam biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Kur'an-ı Kerim'de Lüt Aleyhisselam'ın kavmi geçiyor. Lüt Aleyhisselam. O kavmin batışı geliyor. Lüt Gönü Medene geldi. Bunu Elyam bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl oldu bu? yapan bunu Cebrah'ın Selam'a yaptı muhteremler? Onu açık Cebrah'ın ya Muhammed. kardeşim Muhammed. Hep kardeşlikle böyle. Ya Muhammed kardeşlikle Muhammed'de böyle şekilde. İşte ben İbrahim önce gittim. Lütfü Aleyhisselam'ın Lütf Lütf emniye gittim. İşte böyle böyle kalkıldığım yerinden yere vurdum bu şekilde böylece. Mesela Firavun Kızdeneş'de boğuldu. Boğulurken Cebrah'ın yanında. Cebrah'ın yanında, yanında, yanında. Bunun için Kuran-ı Kerim'in her sene gelen ayetleri orada Cebrah'ın karşılıklı müzakere edildi böyle. Okunur anlamı belamıza edilirdi. Ceren tam daha iyi büyük konulara böyle şey. İle burası su mu tesiyahu Oruç tutunuz sağlığınıza kavuşursunuz. Yani sıhhatlı olursunuz. Oruçta Demek ki hastalığı değil, zafiyet değil, sağlık ve sıfat var oruçta muhtemelenlerden. Mevlam bizlere ayet-i keramesinde, arahda, Kulu veşib velâ tüssüfû. Kulu yinişin, ama islaf etmeyin, islaf etmeyin. Yeme içmene de bir had hudut var muhtemelen. yeme yemeği içmeler efendim. Şey. İşte Ramazan'da da bunu uygulayabilsek, Niyazı ki Müslümanlar bir Ramazan'da aksini yapıyoruz böyle. Yani Ramazan'ı yeme içme, besiye, şekilme değil. Bizi ters, ters uygulama. Ramazan'da oruç, aşırı gitmeme, yeme içme muhteşemler. Peki biraz beden acaba küle verse iyi olur mu Ramazan'da? İyi olur, vermesi gerekiyor aslında. Yine bu Aleyhisselatü Peygamber Hazreti Şahin buyuruyor likâyet zekatıyun her şeyin zekatı vardır zekatı cisedi es-savmü her şeyin zekatı vardır nedir zekat mesela malda eksilme paradan çıkar işte ticari maldan çıkar bir olmadı eksilmez zekat vermesiyle bir de bedenin zekatı var bu da nedir es-savmü oruç oruç mele demek ki bir insan oruç tuttuğu Ramazan ayında Biraz kilo ne olur, beden zekatını vermiş oluyor muhterem der. Vermiş oluyor herhalde. Şey. Düşünelim ki bir fabrika, bir fabrika, gıda üretimi yapıyor fabrika. Gıda üretiyor bir fabrika. Durmadan çalışıyor, durmadan çalışıyor. Tabi atıklar olur fabrikada, makineler arıza yapar, artık... Her şeyler, motorlar yorulur. Ne gerek Arada bir bakım gerekir muhteremek. Bakım gerekiyor böyle şey. Beden, bedende bakım istiyor muhteremden. İşte şey. hasta günümüzden, günümüzden muhteremler. Çünkü bedenimizin yaratılışı, organlarımızın görevleri, sistemlerin görevi. Neye göre yaratılmış bunlar? Doğal gıda yaratılmış bunlar böyle şey. Yani bütün organlarımız, doğal sistem, sistemlerimiz, bütün bunlara neye göre? Doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böylece. Şimdi doğal gıdaya gelmeyeceği ne oluyor? Organlar, sistemler, dolaşımlar tekrime böyle. başlıyor. Bir fabrika nedir yapacağı iş? Bu yapacağı iş görev belirir böylece. Ham maddesi belidir. Eğer o ham dışında başka bir şey getirilirse makine bunu kaldıramaz muhtemelen. Gücü güden makine böyle şey. Bu iş ne gerekiyor Ramazan demek ki? Önce insanlara doğal gıda almamız gerekiyor. Doğal gıda muhtemelen. Yani katkı maddelerinden kaçınmamız gerekiyor böyle. Doğal gıda. Böyle şey. Efendim işte günümüzde teknolojik ilerledi. Tıp zürübeye ulaştı. Hastanelerle girilmiyor. Hastaneler hastalıklar böyle hatta kalp ameliyatı artık gençlik indi yani küçük çocuk hasta neden doğan şu aşı yapıyor doğan şu hem aşı yapıyor aşılanıyor böyle. nedir bu aşı çocuğun savunma gücünü öldürüyor işte yok ediyor savunma gücünü halbuki Allah ana sütüne bunu vereyim bu aşı var ana sütünde muhtememde ilk gelen süt farklı süttür o yüzden bu muhteremler. Bu aşı da güçsüz şey. bu şekilde böyle şey. Bunun elhamı bu şekilde böyle şey. Çocuk doğuyor, aşı yapılıyor. Çocuğunu sağma gücü yer dışı kalıyor muhtemelen böyle şey. Devam ilaç alma. Ateşi olaymaz hemen doktora. Ateşi düşürücü. Halbuki muhteremler bunlar birisi sinyal bunlara böyle şey. Sinyal bunlar böyle şey. Yani bir ağrıcağın, ateşi olacağın insanlar bazen böyle şey. Bir de muhteremler biz de yeme içmede aşırı gidiyoruz muhtemelen. Yani İstahar'a gidiyoruz bir böyle şey. Hücudu adetleri her şeyin e, hastalığı öyle böyle acıkmadan yemek tokana yemek bakmaz. Aslı küllü da'in. Her hastalığın başı acıkmadan yemek, tokana yemek. Acıkmadan yemek muhtemelen. O kadar tehlike muhtemelen. Atıştırma, durma, atıştırma. İzim mahvede bu muhtemelen. Hastanın başı bu muhtemelen. Burada peygamber sömüyor. Ağız küllü daim huyu Her şeyin hastasının başı, acıkmadan yemek, tokanı yemek. önce gıda sindirilmeden başka bir şey yemek muhtemelen. Kişi bir şey yemiş böyle. Kanın doyurmuş Topdan kalkıyor. Hadi bir de Efendimiz de bir de şeftali yiyin üzerine olmadı mu olmadı böylece yani sinirin başlamış sinir başlamı böylece ona bir lokma ilave ettik mi o sinirin bozuyor mu tabi bir helak böyle intihar mındı İntihar mı böyle hafif gıda lazım vardır. hafif gıda lazım vardır. gıda lazım hafif lazım böylece onu bir de Sindiremez. sindiremez. Mide yorgun böylece şimdi gerçekten de ramazan beden Bakımını yapıyor beden. Yani sürekli gıda alırken bedenle yapıyor, onun sistemleri meşgul. Devam böyle. Onu hazime meşgul böyle. Kalp de bilir, sindire ona uğraşıyor bunlar böyle şey. Bir de boşalınca ne oluyor? Beden kim temizleniyor bakıyor. Temizleme. Atıklar var bedende, zehirli maddeler var, toksinler var. Bunları temizleme çalışıyor beden bu şekilde beden. Yani çok güzel bir şey bu namazın. Açlık. Açlık çok güzel bir şey böyle. Yani beden kendini temizliyor, bakım yapıyor böyle. Organları rahatlıyor böyle. Kalp rahatsız oluyor kalbe, kalp zolanıyor, kalp boşta, rahatsız böyle. Her sistemle rahat veriyor böyle. Solunun rahat bunlar bu şekilde, rahat verici. Akşam iftar vaktinde sıcak yağlı kıymalı bir de muhteşem sıcak böyle, hamur gibi tabe böyle. Bir de acıkmış kişiye böyle, bir germiş kitleye bir germiş kişiye böyle, ona bir saldırı böylece. Bir de iftar davetleri, iftar daveti tehlike mutanerbe, tehlikelence. Börekler, şunlar, pilavlar, ette ağır, en ağır yağlı yemekler, en ağır şeyler, tatlılar, baklavalar iftarda tamam iş bitti mutanerbe. E Ramazan, suan salak gölde gitti mutanerbe. Yani biraz iftar yemeği hafif oluyor, hafta sonu. Beden sindiremesin ne oluyor? Sindiremeyen şeyler, çürüme oluyor, mayalanıyor bunlar. Sinirlemiyor. Sindiremeyen şeyler, sinir sistemini bozuyor, sinir sistemi çalışamıyor, başaklar tembelleşiyor muhtemelen. Atabeyin başak bunlara göre. Kabızlık başlar, gaz yapar, bu gaz kana karışır, zehirlenme yapar, insana bitkinlik olur, harçlık olur, uykusuzluk olur. Şunlar bunlar olan muhtemelenler. Her hastalığın başı bu fazla yemek mutlaka böyle. Yani hafif yemek gerekiyor. Bilhassa Ramazan iftarı vaktinde mutlaka hafif böyle. Hafif havalı türü böyle. Çorba bile, hafif bir şeyler. Hatta pek kanal doyurulmadan beri böyle. Yaparsın ne böyle? O insanın sağlığına kavuşur muhteremler. İslam'da sağlık önemli İslam'da. Sağlık önemli muhterem. Bir insan sağlığı bozuldu mu onun sinir sisteminde bozulur. O kişinin sinir sisteminde bozulur. Çabuk kızar. onun şeye kızar. öfkelenir, Kalp kırar. Huzuru kaçar kendisinin de. Evet. Sağlık önemli. Sağlık önemli bu şekilde. İnşallah azı cemaatimiz bedenimize zekatını verelim. Ramazan'da yani biraz kilo verelim muhteremden. Kilo verelim böyle. Nasıl kilo verilir? Yağların erimesi. Erimesi muhteremden. Beden yağ yapıyor bedende böyle şey. Yağ yapıyor bunlar böyle. Kalpten, büyüde, bağışsaklarda yağ yapıyor bunlar böyle. Bunların erimesi gerekiyor. Bir de bedenine kadar böyle zararlı madde varsa hep bunu yağ depoluyor bunlar burada böyle. Hem bu depoları temizliyor muhteremde. Yağ da erimeye başlıyor. Beden bir rahatlamış oluyor. Oluyor. Yeni kavuşmuş oluyor. Ramazanda inşallah Teala aziz cemaatimiz namazı yanın terafiyle böyle kalmasın da inşallah Teala günüce namaz kalır muhteremler. Bilhassa sabah namazları sabah namazına camiye gelmeye çalışalım. el gelinlik atan sabah namazı muhtemelenler. Sabah havası, o hava başka havadır böyle. Onun ismi Arapçada bâd Sabah denir. Bâd -bâd -rüzgâr demektir. Badı Sabah. Harsçada. Yani. Sabah ezenen vaktinde doğudan bir yel eser. Adı Bâd-ı Sabah'dır. Yel böylece. O yel çok sağlığa faydalı mühtemelen. O yel o hava kim solursa Allah azze bu insana abayet diyor Sabah ezanından oku önceki havaya gerekiyor bunları. Allah inşallah mütevveller. Ramazanı kaçması hepiniz inşallah yine Fatih